1804 numaralı konu, Hz. Peygamber'in sahabilerine insanın malı, ailesi ve amelleriyle olan durumlarıyla ilgili bir kıssa anlatmaları. Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine, herhangi birinizin ailesi, malı ve amelleriyle neye benzediğini biliyor musunuz, diye sordular. Sahabiler de, Allah ve onun Resulü daha iyi bilir, dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdular.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 Öldüğünde de seni yıkar, kefenler, kabrine varıncaya kadar tabutunu taşırım. Daha sonra da seni hayırla yad eder ve soranlara met ederim. Bu kardeş, o kişinin ailesidir. Söyleyin bakalım bu kardeşi nasıl buluyorsunuz? Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onu pek yararlı bir olarak görmüyoruz, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sözlerini şöyle sürdürdüler.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 Bu kardeşi nasıl buluyorsunuz? Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, biz bunu da pek yararlı biri olarak görmüyoruz, dediler. Hazreti Peygamber de devamla şunları söylediler. Ölüm döşeğindeki adam üçüncü kardeşine, görüyorsun ki ölüyorum, ailemin ve sahip olduğum malımın verdikleri cevabı da duydun, peki sen kardeşlik gereği benim için ne yapacaksın, dedi. Üçüncü kardeş şunları söyledi, ben onlara benzemem. Kabre girdiğinde ve tek başına kaldığında sana yoldaşlık yaparım. Tartı ve hesap gününde terazinin hasenat, iyilikler, kefesini ağırlaştırırım. Sahabiler buna, ey Allah'ın Resulü, o güzel bir kardeş ve iyi bir arkadaştır, karşılığını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, işte gerçek kardeş budur, buyurdular. O zaman Abdullah bin Kürz adlı sahabi kalkarak, ey Allah'ın Resulü, izin verirseniz bu anlattıklarınızı şiirleştireyim, dedi.